Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Üç başlıkta bu dersi yapacağız. Birincisi vitir namazı ile ilgili. İkincisi de secdeler diye bir başlık açacak. Üçüncüsü de sünnet namazlar diye bir başlığımız olacak. Vitir namazı vacip namazlardandır. Nafile ibadetler de olduğu gibi yalnız kılınır. Sadece Ramazan-ı Şerif'te cemaatle kılınır. Bitir namazının diğer namazlardan farkı bildiğimiz gibi üç rekatlıdır. Bu üç rekatın ikincisinde teşehüde oturulur. Teşehüde namaz teşehhüdü gibi teşehhüd yapıldıktan sonra kalkılır Fatiha ve Zamm-ı okunur Fatiha'dan ve Zamm-ı Sûre'den sonra tekbirle eller kaldırılır rüküye gidilmez eller kaldırılır tekrar eller bağlanır ya da dua pozisyonunda eller açılır İkisi de ee, Ve kunut yapılır. Bu e, kunut vitir namazının farkıdır. E, kunut duası hadisi şeriflerde e, gelmiş farklı rivayetlerden seçilmiş dualardandır. E, genelde yaygın olarak Allahümme inna nesta'inuka ve nestağfiruka ve nestağdik ve natubu ileyk ve nü'minu bike ve natavekül aleyke ve nüthni aleyke lkhayre kullahu neşkuruke ve la nekfuruke ve nakhla'u ve natruke ve natruku men yefcuruk Allahümme iyyâke na'amudu ve leke musalli ve nasudu ve ileyke ve nahfiduna narjuu rahmetek ve nakşe azâbeke inna azâbeke eljidde bil kuffâri mulhîk sallallahu ala Muhammedin ve ala ve sellem diye e, bilinen duadır. Bunun farklı yapılanları da var. Yani farklı zamanlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, okuduğu e, konutlar da var. Ama her halükarda bunlardan e, herhangi bir tanesi e, konut duası olarak e, yeterlidir bu e, özellikle bu okunursa, bu dua çok muhteşem e, bereketli manalar var. E, şöyle hızlıca manasına bir bakabiliriz. Allah'ım senden yardım isteriz. Senin hidayetini isteriz. Senden mağfiret ederiz. Sana tövbe ederiz. Sana iman ederiz. E, sana dayanırız. E, bütün hayırları senden bilir sana şükreder, seni överiz. Sana asla körlük etmeyiz. Ve sana karşı asi olanı terk eder, onu bırakarız. Allah'ım sana ibadet ediyoruz. Senin için namaz kılıyoruz, senin için secde ediyoruz. Sana koşuyor, senin rahmetini umuyoruz. Azabından korkuyoruz. Gerçekten senin azabın kafirleri muhakkak, Yakalayacaktır. Ee, Seyyidimiz Muhammed Aleyhisselam'a ve Ehli beytine salat salahted, selamet. Mübarek, muhteşem bir dua bu. Ee, bunu min şüphesiz e, ne kadar e, iştihak ile okursa, bir de bunun namazın e, yani günlük namazların son o sonu olduğunu. Bundan sonra. Daha namaz kılınmadığını düşünecek olursak yani bir günü bitirirken allah Teala'nın huzurunda bir tür ahitleşmedi gibidir bu konut duası. Ee, vitrin vakti yatsı namazının vaktinden başlar. Sabah namazının vaktine kadar devam eder ama yatsı namazından sonradır. Yani vakti yatsı namazının vakti gibidir. Ama yatsı kılınmadan vitir kılınmaz. Normalde e, vit, vitrin hani gece yarısı falan kılınması esastır. Ama e, yatsı namazını kılıp hemen vitride kılabilir. Gece kalkamayacağından korkan Müslüman. E, genelde de yaptığımız budur. Yani yatsı namazını kılıp hemen arkasından vitride kılıyoruz. Çünkü ya kaçırırsak diye bir korku oluyor ki Gerçekten de e, kaçırmamak Çünkü vacip bir ibadet bu e, Vacib'in terkinden de Ekab gerekiyor <gülüyor> e, Vitir namazında e, Üç rekatta da e, Kıraat var dedik Bu üç rekatın kıraatında Aslında serbesttir Yani nereyi okursa okur Fatiha'dan sonra ama Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Sebbihismu rabbike'l-e'lâ İkinci rekaatta kul ya eyyuhel kafirun. Üçüncü rekatta da İhlas suresini okumak sünnettir. Ama şart değildir. Ee, özellikle başka bir şey okunmasın diye değil. Mümkün olduğu kadar ara sıra bunu da okumak e, gerekir. Kunut için hani rükudan önce elleri kaldırıp tekbir almak gerekmektedir. E, ondan sonra da e, ellerini bağlayabilir e, veyahut da namazdan sonra dua yaparken ellerini kaldırdığı gibi, ellerini kaldırarak da dua yapması mümkündür. E, kunut duası özellikle tekrar ediyorum. Yani bu kunut duası Fatiha'nın namazda farz olduğu gibi e, farz değildir. Kunut duası özellikle ümamlarımız bunu seçmişlerdir ama yine eee Nesai'nin e, rivayet ettiği e, bir hadis-i şerif var. Onda da çok güzel Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, Hazreti Hasan'a okuması için öğrettiği e, meşhur Kunut duası. Allahum mehdini fiman hedeyt ve aafini fiman aafeyt ve tevellani fiman tevelleyt ve barikli fima a'tayt ve kinni şerr ma kadeyt inneke takdi ve la yukba aleyk ve innehu la yizillu men valayt ve la yaizzu men aadayt tebarak te rabbena ve taalayt ve sallallahu ala ennebi muhammed diye de kunut duası vardır böyle de okunabilir. E bu kunut dediğimiz dua unutularak rükûye gidilirse sev secdesi gerekir. Kunut da unutulması halinde sev gerekir. Aynı şekilde e, vitir namazının bütününü unutan, yani kılacağım derken kılmayı unutan, sonra diğer farz namazlar gibi e, onu kaza eder. Seferilik halinde de e, iki rekat kılınmaz, olduğu gibi kılınır ve seferilikten dolayı nafileler gibi e, mesuliyetten düşmez vitir namazı. Vitir namazının farklılıklarını söylüyoruz. E, Kunut dualarından birisini okuyamayan e, hangi duayı biliyorsa Rabbena etenel dünya haseneten şeklinde e, Allah'ın mağfirliği. Böyle bir dua okuyabilir. E, ama müstehab olan, evla olan şüphesiz onu okumaktır. Burada e, bir hususa işaret etmekte fayda var. E, Hanefi mezhebinde sabah namazında e, iki rekat sabah namazında kunut yoktur. Fakat Şafii mezhebinde e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iki ay kadar uyguladığı e, afet zamanlarında kunut duası diye bir dua var. Yani bu bizim vitir namazında yaptığımız kunut yani rüküden önceki dua Şafii mezhebinde Sabah namazında vardır ikinci rekatın hukukundan önce. E, Hanefi bir Müslüman e, böyle bir kunut yapan Şafii imamın arkasında durursa bu onun namazına bir asla manilik getirmez. Ama oradaki yapılan duayı da İmam e, duası kunutunu yaparken onu sessizce dinler. Fakat bunun namaza bir manisi yoktur. Vitir namazını bu şekilde kısaca zaten bildiğimiz şeylerden olduğu için bunu kısaca geçmiş olduk. Şimdi e, secdelerle ilgili özellikle e, bir başlık açmak istiyorum. Secdeler diye bir başlık e, neden açıyoruz? Secdeler başlığı. Çünkü e, bizim namazların arızalarını takviye etmek için bildiğimiz bir sehv, sehv secdesi var. Bir de tilavet secdesi dediğimiz secde var. Bu da namazla ilgili bir bağı da var tilavet secdesinin. Bir de namaza benzeyen ama namaz olmayan şükür secdesi diye bir secde var. Bunlarla ilgili hükümler namazla bir miktar bağlantılı olduğu için, bir miktar değil, bayağı bağlantılı olduğu için bu bölümde, yani namaz bölümünde bu secdelerden de söz ediyoruz. Sehv secdesi, sehv yanılma demektir. Yanılma. Yanılma namazda farzlar ve vaciplerle, ne dedik? Namazın bir farzları var, bir vacipleri var. Farzlar ve vaciplerle ilgili olduğu zaman yanılmalar. Ya namaz kökten gidecek, mesela namazın farz dediğimiz rükünlerinden bir tanesi iptal edildi. İptal edilince namaz gitti kökten. İşte ya tamir edilebilir durumdadır namaz, ya da hiç, Tamir edilemez durumdadır. Bu iki pozisyonda tamir edilebilir olduğu zaman namaz, o tamiri e, namaz bittikten sonra iki secde yaparak e, gerçekleştiriyoruz. Buna sehv secdesi deniyor. Sehv, sehu ne demek? Yanılma, yanılma secdesi diye bunu Türkçeleştirebiliriz. Sehvi secde diye ilmihal kitaplarında bulunur. Sehv yanılmak demek. Türkçede de sehven şöyle yaptı deniyor. Yani yanılarak yaptı demek. Sehv secdesi sehv secdesi sünnetle sabittir. Nasıl yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Bunun kurallarını tespit edelim birincisi namazın rükünlerinden rükün ne ediyorduk? Namazın içinde kıyam kıraat yani namazın ayakta kılınması namazın e, içinde kıraat fatiha okunması ruku secde ve son oturuş bunlardan bir tanesi iptal edilecek olursa namaz gider ama Bunlardan e, bir tanesi ileri veya geri çekilecek olursa mesela rükû secdeden sonra secdeden önce gibi olur mu? Yani yanıl, varsayım olarak söylüyoruz. Bu rükünlerden farzlardan bir tanesinin e, kaydırılması yerinden kaydırılması seh, secdesini yanılma secdesini gerektirir. Birinci Kural bu. İkincisi, vaciplerden birinin geciktirilmesi, yani sırasının geciktirilmesi veya ertelenmesi gibi bir durumda sev secdesini gerektirir. Veya e, terk edilmesi de sev secdesini gerektirir. Terk etmek ne demek? Yapmamak demek. Ancak çok önemli farzlardan birinin terki namazın iptali demek farzlarda sadece neye müsaade var geciktirmeye müsaade var vaciplerde müsaade var ki geciktirebilirsin değil tabi yani sev seycesiyle kapatılacak bölümü farzın geciktirilmesi kadar olabilir vaciplerde ise e, vacibin kendisi tamamen kalkmış olsa bile sev seycesi onu tamamlıyor Tabii kasten ilan unutarak hepsi, vacibin ertelenmesi de sev seccesiyle tamamlanabilir. Mesela namazda iki oturuş var, dört rekatlı ise namaz. Biri ikinci rekatta, biri dördüncü rekatta. Dördüncü rekattaki oturuş e, farzdır, namazın rükünlerindendir. Birinci reka e, oturuş ise yani ikinci rekattaki birinci oturuş ise namazın vaciplerindendir. Biraz sonraki örneklerde göreceğiz. Birinci oturuşu tamamen unutup üçüncü rekata kalksak sev bunu kapatır. Ama e, dördüncü rekattan sonraki oturuşu tamamen e, iptal edecek olsak namaz bozulur. Onun ayrıntısını göreceğiz birinci kural neydi? Rükünlerden bir tanesinin geciktirilmesi sehiv secdesidir. Geciktirme sadece rükünlerde farzlarda. Vaciplerde ise geciktirilme veya terk etme şeklindeki hata sehiv secdesiyle kapanır. Aynı şekilde iki kere ruku yapmak gibi yani bir namazın emir içindeki bölümlerden birini gerekenden fazla tekrarlamak da sev seycesi gerektirmektedir. Bir de mesela vacibin geciktirilmesi, farzın geciktirilmesi dedik. Dört rekatlı bir namazın her rekatı namazın rükünlerindendir. Farzların her rekat namazın Farzıdır. Dört rekat dört rekatı. Üç ise üç rekatı namazın rüknüdür. Her rekat bir rükündür. Kural olarak ne dedik? Ee, farzlardan, rükünlerden birisinin gecikmesi sevsecesi gerektir. Dört rekatlı bir namazın ya da üç rekatlı bir namazın birinci oturuşu nedir? Vaciptir. Oturduk. Ne kadar oturulacak? Ne kadar oturulacak? Teşehhüt miktarı. Teşehhüt miktarı nedir? Ettehiyyatü lillahi ve salavatu ve tayyibatü dediğimiz duadır. Ondan sonra salli barik duaları var. Allah salli ala Muhammed. Onu okumuyoruz. Birinci oturuşta. Birinci oturuşta. Birinci oturuşta beklenilecek oturulması gereken sürenin sınırı ettehiyyatü kadardır. Ettehiyyatü'den fazla oturulursa, mesela yanlışlıkla sallibarik okunmaya kalkılırsa eğer, birinci oturuşta ama, üç veya dört ekağıtlı bir namazın birinci oturuşunda, çünkü son oturuşta zaten sallibarik okunuyor, orada ettehiyyatü'den fazla oturulması gerekiyor. Burada ettehiyyatü bitinceye kadar oturup üçüncü rekata kalkılması gerekiyordu. Biz ne yaptık? Allahümme salli ala Muhammed diyerek oturuşu uzattık. Bu farzlardan, rükünlerden birisinin geciktirilmesi demektir. Burada biz geciktirirken elbette boş durup geciktirmedik ama olsun salli barik okumakla da olsa geciktirdik. Bu geciktirme Üç kelimelik bir geciktirme olduğu zaman sev gerekir. Mesela örnek verelim. Ettehiyyatü bitti eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Allahu Ekber deyip kalkmak lazım. Bunu biz dalgınlığa geldi. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salli ala İbrahimin ve ala ala İbrahim inneke üçüncü rekattı dedik. Sev secdesi gerek. Hemen gene Allah-u Ekber deyip kalkıyoruz. Hatırladığımız yerde Allah-u Ekber deyip kalkıyoruz. Üçüncü e, rekatın gecikmesinden dolayı sev secdesi gerekti. Ama şu şekilde oldu diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme salli. Oh hatırladım. Allah-u Ekber. İki kelimelik gecikme olduğu için bundan sehvi secdesi gerekmez. Allah'ın salli ala Muhammed deseydim, üç kelimeden fazla geciktirmiş olduğum için, e, namazın sehvi, secde ile tamamlanması gerekiyordu. Bunu neyin örneği olarak alalım? Bir farzın geciktirilmesinden ne kastediliyor? Bunu anlayalım. Peki, ruku farzdır. Tamam rükûye gitmeden önce tuttuk yedi Kur'an okuduk. Rükû gecikti mi? Hayır. Niye? Ee, kıyam esnasındaki kıraatin bir sınırı yok ki. 7 ayetten fazla okumayacaksın. Ettehiyyâtü de sınır var. Ondan fazla okumayacaksın. Onun için gecikme oluyor. Tamam rükûde rükün farzdır. Rükûde geciktirilmemeli ama, Rükü'yü geciktirmiyoruz ki Kıraatte serbestlik var 10 satır 100 satır Kur'an'ı baştan sona okusam yine Gecikmiş olmuyor ee, Sehiv secdesi nerelerde Gerekiyor onu özellikle Vurguluyoruz ee, Bir başka örnek e, İftida tekbiri e, Allahu Ekber Namazın farzlarından Dolayısıyla İftida tekbir almadan zaten namaza girilmiş olmuyor. Ama kunutta, kunutta tekbir Allah-u Ekber deyip rüküye gitmeden önceki tekbir farz değil vaciplerden onun terk edilmesi halinde kunut tekbirinin kunut tekbirinin terk edilmesi halinde sev secdesi gerekir namazdan sonra. Ee, gündüz namazları sessiz okunuyor. Ee, gece namazları ise sesli okunuyor. İmam bunlarda bir terslik yaparsa mesela ikindi de sesli okursa ve bu sesli okumadan e, yani belli e, mesela bir ihlas suresi kadar. Bir kelime, iki kelime sesli veya sessiz okumak namazı bozmaz. İhlas suresi kadar yani namaz caiz olacak kadar bir miktar sesli sessiz, sessizliği de sesli okursa sev secdesi gerekir. Burada çok yaygın karşımıza e, çıkabilecek bir e, sorunla karşılaşacağız. Namazda rekatlerde şaşırma olursa bir, bir de oturmalarda, ka'de dediğimiz namazın oturuşlarında birinci oturuş veya e, ikinci son oturuşta şaşırma olursa ne yapacağız? Çünkü bunlar hem sev secde ile bağlantılı konular hem de namazın kendisiyle bağlantılı konular. Eğer e, bir Müslüman namazın rekatlarında şaşırsa üç mü kıldım, dört mü kıldım, kaçıncı rekatta olduğunu şöyle bir kural eğer ilk defa başına geliyorsa bu Müslümanın 10 senedir namaz kılıyor, ilk defa bir rekaat karışıklığı oldu, o namaz e, iade edilecek, yeniden kılınacak. Çünkü e, şeytan böyle bir giriş yapmamalı Müslümana. Bir kere namazın rekaatlarında şaşırtmaya başladı da şeytan, şöyleydi böyleydi dedi mi 100 sene namaz kılsa ona bir daha toparlatmaz vesveseye, evhama yol açmaması için ilk defa namazda e, üç müydü yahu eyvah iki miydi diye tereddüt eden bırakıp namazı yeniden kılacak. Namazın içinde ilk defa karşısına böyle bir şey çıkıyorsa. Her üç namazdan birinde zaten şaşırıyorsa şimdi onun hükmünü getiriyoruz. Burada neye önem verdik? Şeriatımız istikrar istiyor böyle ufak bir depresyona kapı açmamak için boz namazı yeniden kıl diyor. Yani Müslümanın heybeti yeri. O namazdan sonra bir daha şaşırabilir mi? Belki şaşırabilir ama bu ciddi tepki onun aylarca namazını şaşırmadan kılmasına bir katkıda bulunur. Tabi bunu böyle mantık oyunu ile tespit etmiyoruz. Ayetlerden, hadislerden fukaha bunu böyle anladığı için konuşuyoruz. Burada ikinci pozisyon Müslüman dediğimiz gibi iki günde bir hele bu son zamanlarda hastası vardır, yoğun işi vardır. Namazda hep tereddüt ediyorsa hep öğleyi 4 mü kıldım, 8 mi kıldım oluyorsa ben karşılaştım bir öğlen namazını 20 rekat kıldığı halde hala iki de bir etheyyatı oturup selam verdiğini anlatan Müslüman gördüm. Yani delil mi diye sorsanız değil delilliğinden değil sıkıntıları varmış. Yani 20 rekat kıldığını yanındakiler görmüş. O da dedi ki bir benim böyle eğil kalkmamdan şüphelenip saymaya başladılar. Belki 30 rekat kıldı. Kılıyor devamlı. E i̇nsan delirse o kadar olur dememeli. Bazen insanın kafası dalıyor dem. Bu dediğimde hafız Kur'an-ı Kerim medresesinde yıllarca hafız yetiştirmiş birisi diye yani başına böyle bir şey gelmiş sordum uzun zaman devam ettim yok dedi öyle bir gün iki gün oldu dedi. Sonra işleri düzen. Yani insanın kafası dağılabiliyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz de namazda şaşırdığı oldu. Yani insan insan nihayet bu. Bu hükümler de niye getiriliyor zaten Müslümanın önüne? Başına böyle bir şey gelirse korkma. Bunun çaresi var, tedavisi var. Nasıl Müslüman biri ağrınca kesip atmıyor kolunu? Kolum ağrıdı kes at. Gözüm ağrıdı çıkar. Demiyorsun, tedavisiyle meşgul oluyorsun. Namazda nihayet insanın yaptığı bir iş. Elbette bunda da e, şöyle şaşırma, böyle yanılma olabilir. Bunlardan dolayı namazı kesip atmak gerekmiyor. Dedik ki namazda ilk defa şaşıran bozup namazı yeniden kılacak. Rekatında şaşıran. Eğer bu sık sık olmaya başladıysa artık namazı bozamaz. Neden? Çünkü o bir daha namaz kılamaz. Onu şeytan... Bir öğle namazını 50 defa bozdutturur ona. Bu sefer ne yapıyoruz? Zannı galip ile rekat tayin ediyor. Zannı galip ağır basan kanaat demek, zannı galibi. Şimdi üç mü dört mü diye tereddüt ediyor. Sonra da diyor ki, yok canım daha ben Kureyş suresini okudum. Bak ondan sonra ne okuduğumu hatırlamıyorum. Demek ki 3 mü diyor. Genelde Müslüman çok kuvvetli hafız değilse e, tahminen e, şey yapar. Namazını yani kuvvetli hafız değilse tahminen 5-10 tane yeri vardır. İşte şu sureden bu süredendir. O hangi regatta hangisi okuyacağını bilen hafızın nereden okuyacağı belli olmaz. Burada e, Müslüman eğer bir sebeple işte şurayı okumamıştım ya da Allah Allah ...bu herhalde ikidir diye zannı galibi varsa... ...kafası bir tarafa ağır basıyorsa... ...az veya çok o tarafla namaza devam eder. Mesela bu dörttür derse oturur selamını verir. Şüpheden dolayı namazına bir zarar gelmez. İster az olsun ister çok olsun. Peki belki de o üç reka attı dört diye kıldı. Ee, Allah bu konuda bize müsamaha lütfetti hiç tereddüt etmeden biiznillahü teala namazımız tamam kabul ederiz. Eğer denge kuramıyorsa üç mü, dört mü diye ne üç diyebiliyor ne dört diyebiliyor. Oturup bir saat araştırma yapacak hali yok. Zaten bu ettahiyyatının mesela üçüncü rekata mıydı, dördüncü rekata mıydı diye bir ettahiyyatı okuyuncaya kadar ki 10-15 saniyelik zamanda bu tereddütler olur. Oturup saatlerce araştırma yapıp, saate bakıp Dijital hesaplar yapacak hali yok. Namazda böyle şeyler olmaz. O zaman ne yapacak? Az olandan devam edecek. Az olanla neyi kastediyoruz? Zaten rekatlardaki şaşırmayı diyorduk. Değil mi biz burada? Eğer 3 mü 4 mü dediyse 3'ten devam eder. 2 miydi 3 müydü diyorsa 2'den devam eder. Peki bu aslında 5 rekat kılmasına sonradan neden olmuş olsa önemli değil. Önemli. Allah bize böyle hüküm verdi böyle. Her iki durumda da yani e, zannı galiple dörtleyip dört kıldı veya karar veremedi az olandan devam etti. İkisinde de namazda ihtimal bir sıkıntı olduğundan dolayı sev secdesi yapar. Sev secde yaptı mı namazı tamamdır. Sev secde ne demek? E, normal namazını bitirir. Normal namazı bitirdikten sonra tek tarafa selam verip iki secde yapar. İki secde yaptıktan sonra tekrar ettehiyatıya oturmuş gibi oturur. Ettehiyatı da nasıl dördüncü rekatta selam vermek için oturuyordu o şekilde oturur. Tekrar ettehiyatıya yokur. Sev secdesi bu demektir. Peki bu sev secdesi ne sağlıyor? Namazımızın kusursuz hale gelmesini sağlıyor. Yani bir deyim yerindeyse namazın tamiri bu. Namazda ufak bir aksaklık oldu ya, aksaklığı da ikiye bölmüştük. Tamir edilmez aksaklık var. Rükûn'u unutmuşsun. Dört rekağıtlı namazda üç rükû yaptığın anlaşıldı. O namazın tamiri yok. Rükûn'u biraz geciktirdik filan, onun tamiri var. Farzlarda eksikliğin tamiri yok. Vaciplerde bir ufak aksaklık oldu. Seyhif secdesi bunu tam hale getiriyor. Peki, gerçekten seyhif secdesi namazın eksiğini bitiriyor mu? Bitiriyor tabi. Çünkü pek çok hadisi şerif var. Bu hadis şerifler namazın eksiklerinin bu şekilde tamam olduğunu müjde ediyor. Şimdi birinci oturuş veya ikinci oturuşta yani birinci oturuş veya son oturuştaki yanılmalar. Bu da önemli bir bölüm. Bu da sevgi secdesi ile alakalı. Aynı zamanda da şöyle diyelim. Namazın da bitmesiyle alakalı bir konu. Şimdi göreceğiz. Farklı sorunlar üretiyor bu. Birinci oturuş, ikinci oturuş neye deriyor? Yani namaz iki rekatlıysa onun tek oturuşu var zaten. Namaz iki rekatten fazlaysa, üç veya dört rekatlıysa onda muhakkak iki oturuş vardır. Çünkü bütün namazlar istisnasız, iki rekatta bir oturarak kılınır. İki rekat, ikinci rekatta oturmadan, Üçüncü rekata kalkmak yoktur. Bu e, mesela imama mesbuk demiştik. Mesbuk imama geç yetişen kimse. İmama geç yetişen birisi de bir rekatında yetişti imamın. Akşam namazı üçüncü rekatında yetişti. İmam üçüncü rekattan sonra mecbur oturuyor. O da oturdu. O bir oturuş yaptı. Sonra kalktı bir rekat daha kıldı. Kaçırdığı iki rekatı kılacak şimdi. Onun için kıldığı rekat sayısı iki olduğunda mecbur bir daha oturuyor. İkinci rekat. Üçüncü rekatı kılıyor. Üçüncü rekat son oturuşu gerektirici bir daha oturuyor. Dolayısıyla akşam namazını üç oturuşla kılmış oluyor. Aslında akşam namazı üç oturuşlu namaz değildir. Ama her iki rekat kılan bir kaade oturuş yapması gerektiğinden e, bu namazı üç oturuşla kılmış oldu. Şimdi <gülüyor> E, namazın birinci oturuşunda yani iki rekatlı bir namazın birinci oturuşu yok dedik. Onun oturuşu son oturuştu. Üç veya dört rekatlı namazların birinci oturuşunda şaşırıp ayağa kalkan birisi ne yapacak? Eğer iki, birinci oturuşta yani namazın e, ilk oturuşunda secdeden Allahu Ekber deyip ayağa kalkarken henüz dizleri yere yerden kesilmeden yani oturuş pozisyonuna daha yakınken aklına gelirse bu henüz e, oturuşu yapmadım diye hemen oturur yapacak hiçbir şey yok namaz tamamdır hayır ayağa kalkınca aklına gelirse ki ben kadeyi yapmamıştım oturmamıştım geri dönmez oturmuş gibi sayar namazını sev secdeyle tamamlar buradaki pozisyonu tekrar edeyim namazın iki oturuşu var kıldığı namazın akşamdır veya dört tekağıtlı bir namazdır ya da bitirdir birinci oturuşunun hükmü neydi vacip Son oturuşlar farz, rükün. Birinci oturuş vacip. Birinci oturuşa oturdu. Namaz zaten böyle kılınacak. Fakat secdeden kalkarken ayağa kalktı. Ee, burada ne yapmış oldu? Birinci oturuş vacipti, vacibi unuttu. Unuttu. Vacibi unuttu ne yapacak? Ayağa kalktıysa mesela ruku haline geldi. Tam orada hatırladı. Mesela şöyle diyelim secde ile e, tam kıyam pozisyonunu 100 derece kabul edelim. 100 santim kabul edelim. 55. santimde yani ayağa daha yakın olan ortanın yukarısında hatırladı ki ben KD'ye gitmemiştim. Ayağa kalkar tekrar geri dönmez. Aşağılarda 50'nin altlarında hatırlarsa misal söylüyoruz böyle bir ölçü olmaz tabi. Altlarda hatırlarsa hemen oturur gecikme olmadığı için üçüncü rekatta veya e, ka'dede yani bir böyle henüz yer pozisyonuna yakın olduğu için ciddi bir gecikme olmadığından sev secdesi de gerekmez ayağa kalkarsa ka'deyi birinci ka'deyi unutmuş oldu bunun da telafisi sev secdedir ama ayağa kalktıktan sonra unuttum diye geri gelmek yok tekrar oturmak yok bu sefer ne olur? Kıyam vazifesini yapmadan e, KAD'ye oturduğu için başka bir sorun çıkar. Kıyam farzlı farzla arıza olmuş olur. O tamir olmaz bu sefer. Bu iki oturumlu, iki kadeli namazların birinci kadesinde fazla bir müşküle yok. İkincisinde biraz daha sorun var. Son oturuşta şaşıran birisi. Son oturmada. Nasıl şaşırılır? Oturmazsın. Öyle şaşırılır. Son oturuş sabah namazının ikinci rekatındadır. Akşam namazının üçüncü rekatındadır. Vitrin üçüncü rekatındadır. Dört rekatlı namazların dördüncü rekatındadır. Yani hep dördüncü rekatlı olacak diye bir şey yok. Sabah namazının iki rekatlı bir namaz olduğu için son oturuşu nedir? Kadeyi ahiredir, son oturuştur, farz oturuştur. Şimdi birinci bunu iyi not alalım e, sanki karışacak gibi duruyor. Aslında böyle bir şey yok. Ama bir punto fark var. O farkı belirtince anlaşılacak bu inşallah. Dördüncü rekatı secdede kıldık. Allahu ekber deyip oturacaktık. Farz oturuştu bu çünkü. Dördüncü rekatta veya sabah namazının ikinci rekatında. Allahu Ekber'i hızlı söyleyince Allahü Ekber sesi yüksek gelince ayağa kalkacak kadar hızlandık, ayağa kalktık. Böylece ne yapmış olduk? Beşinci rekata kalkmış olduk. Çünkü ayağa dikildiğin an beşinci rekat başladı. Hiçbir vars beş rekatlı değildir. Bir ilave sıkıntısı ortaya çıktı. Sev seycesinin kurallarından birine de demiştik, namazın bölümlerinden birini gereğinden fazla tekrar da hatadır demiştik. İki rükü olmaz bir rekatta, üç secde olmaz bir rekatta, dört rekattan fazla da rekat olmaz bir farz namazda. Ne yaptı bu adam? Hiç et oturmadan, kaide kelimesi biraz yabancı geliyor. et hiç oturmadan ayağa kalktı. Hızlıca ayağa kalktı. 5. rekata kalkmış oldu. 5. rekat yok. Ne yapacak bu adam? Secde etmedikçe secde etmedi. Yani 5. rekatı kılıyor ya şimdi. Fatiha'yı okudu final. Rükû'ya gitmeden aklına geldi. Hemen geri dönecek ettehiyyatiye oturacak. Böylece sev secde namaz tamamlanmış olacak. Neden? Çünkü kade-i farzdı, farzı geciktirmiş oldu. Geciktirmenin karşılığı nedir? Namazın sev secde tamamlanmasıdır. Böylece beşinci rekat tamamlanmamış olacak. Ama ruku yapıp e, secdeye gidecek olsa böylece ile beraber secdeye gittiği an beşinci rekat tamamlanmış oldu. Beşinci rekatı ilave edince artık geri dönüp tamamlayacak kadar bir e, fırsat kalmamış oldu. O namaz batıl oldu, o namaz gitti. Bu ne olur? Nafile bir namaz kılmış olur. Yani beş rekat boşa gitmez. Orada bir sürü namaz kıldı. Nafile namaz kılmış olur. Burayı tekrar vurguluyorum. Şimdi B maddesine geçeceğiz. Bu A maddesi. Hiç, hiç ettehiyyatüye oturmadan kalktı. Bir de ettehiyyatüye oturunca kalkış var. Hiç ettehiyyatüye oturmadan beşinci rekata kalktı... 5. rekatı secde ile tamamlamadan hatırladı geri dönecek teyatı okuyacak salibari okuyacak selam verecek sev secde yapacak namaz tamam secdeye gittiği an 4 artı 1 5. rekatı kılmış oldu namaz batıl bir namaz oldu yani batıl oldu derken farz olarak eda etmemiş oldu o nafile bir namaza döndü yeniden kılacak onu İkinci B pozisyonu. Secdeden kalktı, dördüncü rekatın secdelerinden kalktı, Ettehiyyatü'ye oturdu, Ettehiyyatü'yü okudu. Böylece, Ka'deyi ka Ehire'nin son oturuşun, gerekli miktarı olan, Ettehiyyatü okuma bölümü gerçekleşmiş oldu. Bu ikinci rekat zannedip ayağa kalktı. Allah-u Ekber deyip ayağa kalktı. Niye selam vermedi? Çünkü bu ikinci rekat zannediyor. Halbuki dördüncü rekatı ve ettehiyyatü okur okumazda namazı bitmiş oldu bunun. Selam vermedi sadece bitmiş bir namaza, teyyati okuduğu için, bitmiş bir namaza, kalktı, beşinci rekatı ilave etti. Bu ilave, şimdi sallantıda bekliyor. Burada ne yapacak bu zat? Tekrar, oturacak, Secde etmediği sürece Secde etmediği sürece Tekrar oturacak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Deyip selam verecek Çünkü bunun tek bir eksiği neydi? Selam Burada seyif secdesi de yapması gerekmeyecek Zaten bitmişti namazı Zaten bitmişti namazı Çünkü Tehiyatı okudun mu Dördüncü rekatın veya ikinci, re ikinci rekat olursa olur sabah namazı. Kade-i ahirede. Etteyyat'i okudun mu namazın bizim deyimimizle diyelim resmi bölümü bitmiş oluyor. Bitmiş namaza beşinci rekata kalktı bu. Secde etmeden bunu hatırlarsa döner hemen oturur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu ve Rahmetullah. Namazını bitirmiş olur. Hayır. Secdeye giderse beşinci rekatta secdeye giderse, bu takdirde, namaza bir rekat daha ilave eder. Bu namaz, altı rekat olur. Altı rekata döner namaz. Niye altı rekata döner? Çünkü, aslında dördüncü rekatta, etteyyatî okuduğu için, kade ahirede, namazı bitmişti. İki tane rekatı selam vermeden ilave etti. Bu iki rekatlık uzatma yok hükmünde, nafile namaz hükmünde ama farzı etkilemiyor, o yok hükmündeki iki rekat selamı geciktirdi. Selam vacipti. Vacibi geciktiren ne yapacak? Sev yapıp namazı tamamlayacak. Bu da karışık gibi duruyor. E, karışık değil esasen normal e, dikkat edildiğinde Kade-i Ahire'de e, oturuş A-B maddeli Kade-i Ula'da oturuşun A maddesi var sadece. E, buna bu şekilde dikkat ediyoruz. Şimdi e, bir başka e, konu yine secde ile alakalı tilavet secdesi tilavet secdesi tilavet okuma demektir. Kur'an-ı Kerim'de 14 farklı yerde musafların kenarında böyle secde yazan çiçekli bir nakışla göster 14 farklı yerde Allahu Teala secdeye işaret ettiğinden gerek namaz dışında ve gerekse namazda o secdelere ittiba edilmesi gerekiyor. Bu da vaciptir. Yani herhangi bir şekilde e, Kur'an-ı Kerim'de o secde ayetlerinden birisini okuyan e, secde eder. Dinleyen secde eder. Mesela e'raf suresindeki ayetteki örnek اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Onlar secde ederler diye bir ifade. Secde edin diye bir emir olması gerekmiyor. Bunu mesela biz şu anda okuduk. Okuyan olarak ben ve bunu dinleyen secde eder. Fakat tilave secdesi insan ağzından insan kulağına girdiği zamandır. Teknolojik kayıt cihazlarından yapılan okunan ayetlerden secde edilmesi gerekmediğine dair olan iştihadı herhalde uygulamamız daha uygun olacak. Çünkü bu ayeti insan okuduğu zaman bir secde emri hak eder. yankı hükmünde olan e, okumalar. Meril mesela başka e, Ra'd Suresi'nin 15. ayetindeki vallahi yescudu men fi's semawati vel ardı tu'an ve kerhen ve bil Bu ayet biter bitmez musaflarda işaret var. Kiminin altı çizili, kiminde böyle mihrap gibi bir işaret var. Bu ayette secde var demektir. Bu eğer Kur'an-ı Kerim'in dışarıda bakarak veya ezberden okunduğu bir yerde ise orada oturup hemen secde edilir. Tilavet secdesi e, Allahu Ekber deyip secdeye gidip Sübhani Rabbiyel ala üç defa tekrar edilir. Allahu Ekber deyip kalkılır. Secde, tilave secdesi iki tek bir ve Sübhani Rabbiyel ala'dan ibarettir. Elbette abdestli olmak şart. Abdestsiz herhangi bir şekilde olmaz. Ve bir de bu e, blu çağında olan e, çocuklar ya da blu çağından önceki çocuklar için namaz farz değil zaten. Secde nasıl farz olacak? E, burada e, önemli bir husus ömrünün sonuna kadar insanın zimmetinden kalkmaz bu. Ömrünün sonuna kadar. Kazaya da kalmaz düşmez de. Yani namaz gibi. Çünkü ne demiştik? Kaza ne zaman gerekiyor? Kaza konusunda ne kural koymuştuk? Vakti sınırlı olan şeyin kazası olur. Bu hemendir. Ama sonu yoktur bu hemenin. Okudun hemen vacip oldu. Ölünceye kadar sırtında kalacak. Kıyamet günü sorulacak. Bu secde niye yapılmadı diye. Ee, şöyle olabilir. Mesela genelde hafızlık yapanlar veya işte Kur'an-ı Kerim dinlemenin adabını, tilavet secdesinin ahkamını bilmeyenler bunu yapmadılar diyelim. İnsan oturup 20 tane secde yaparak bir sene okuyacağı ve dinleyeceği Kur'an'ın secdelerini yapabilir. Bir gün oturup 50 secde yapılabilir, 100 secde yapılabilir. Oturduğu yerde de Müslüman secde yapabilir. Mesela otobüste Kur'an okurken veya uçakta Kur'an okurken ya da ee, artık kalkıp secde edilmeyecek bir yerde Kur'an okurken insan hastadır eli bağlıdır, Kur'an okuyordur serum takılıdır böyle bir durumda ima ile tilave secdesi yapılır başını kaldırır, Allahu Ekber deyip secde yapar, üç defa Ala deyip, kaldırıp kafasını Allahu Ekber der, bitti yani tilave secdesi kolay bir ibadettir ama vaciptir hiçbir şekilde hafife alınmamalıdır zira bu Allah'ın emridir. Çünkü o zikrettiğimiz ayetlerin e, tamamında Allahu Teala e, emretmektedir. Yani secde edin diye emretmektedir. Mümin olarak buna e, dikkat edin. Dinleyen ve okuyan. Okuyan haydi hay dinleyen de. E, bu sebeple Müslüman bir insan Kur'an okurken yanındaki secde ayetini dinledi ve anlamadıysa, hafız değilse bilmeyebilir mesela. E, secde ayeti okudum. abdestim varsa hemen secde et. Yoksa abdest alınca secde ettiği tembih etmek lazım. E, <gülüyor> namazda e, okunduğu zaman bu. Eğer o ayetin arkasında hemen rükû'e gidilirse namazda çünkü ayakta kıyam esnasında bu okunacaktır hemen rüküye gidilirse o rükü onun secdesi sayılır hayır daha okumaya devam edecekse Allahu Ekber deyip secdeye gidilir normal bir secde yapılır Allahu Ekber deyip kalkılır ve namaz e, bu şekilde içinde ilave bir secde yapılmış namaz haline gelir bu da namazın herhangi bir şekilde eksik olması anlamına gelmiyor. Bunu teravihler hatimle kılındığı zaman müşahede edebiliriz. Bir de Cuma sabahları <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de e, secde suresi vardır. E, ortasında tam secde var. E, üç sayfa. Onun Cuma namazının birinci rekatında okunması sünnettir. Maalesef sabah namazlarını hem camilerde kılamadığımızdan hem de imamlarımızın büyük bir bölümü secde suresini birinci rekate okuyacak durumda olmadığından ve bir de bir insan suresi de ikinci rekatte okunuyor. iki sayfada onu diyelim beş sayfa sabah namazında dinleyecek cemaatte büyük ihtimalle bulunamayacağından uygulanmıyor maalesef. Elhamdülillah bunu uygulayan yerlerde namaz kıldık. Ee, babam Allah selamet versin e, senelerce sabah namazında her cuma sabahında bunu okurdu. Böylece e, bu sünneti de yaşadık. Fakat e, bu sabah namazı başka türlü cuma günleri sabah namazı kılınmıyor şeklinde anlaşılmaz. Cuma gününün ilinden yani yapılırsa büyük ecir kazanılacak işlerinden bir tanesi. Demek ki namazda e, tilavet yapılırken eğer secde ayeti Zamm süremizin son ayeti ise hiçbir şey yapmaya gerek yok. Rukû onu kapatıyor zaten. Hayır, biraz daha okuyacaksak Allahu ekber deyip secdeye gidip üçteva işte Sübhan Rabbiyal Ala münferitken veya imamken fark etmez. Yani imam yaparsa cemaat mecburunu taklit edecekler. Bu şekilde bir sünneti daha e, ihya etmiş, namazda da bir vacibi yerine getirmiş oluruz. Evet. E, bunu da e, tilavet secdesinin ahkamı tilavet secdesi ahkamı olarak bilmiş olalım. Bir konu daha var. Şükür secdesi diye bir e, secdemiz var. Şükür secdesi normal insanın e, tilavet secdesinde tarif ettiğimiz gibi Allahu Ekber deyip secdeye gidip 3 defa Sübhani Rabbi'l-Ala dedikten sonra Allah-u Ekber deyip kalkması. Buna şükür secdesi deniyor. Tabi kıbleye dönerek. Hem tilavet secdesi hem şükür secdesi ancak kıbleye dönülerek yapılır. Secde kıblesiz olmaz. Kıbleye dönülünce secde yapılır. ve bu Yusuf İmam Muhammed'e göre müstehaptır. Yani mezhep içindeki iki imamın ismini özellikle zikrediyorum. Çünkü Ebu Hanife'nin şükredecek olan iki rekat namaz kılsın şeklinde bir iştihadı vardır. Sadece Ebu Hanife'nin görüşü ele alındığında e, sanki mekruhmuş gibi böyle bir kanaat olur. E, bizim mezhebimizde e, şükür secdesi mekruhtur diye böyle lüzumsuz muhabbet eden olabilir. Bu sebeple bu ismi bizati e, zikrederek nakletmek istedim. Şükür secdesi ee, bir farz ibadet değildir, vacip ibadet değildir. Dediğimiz gibi sünnettir, müstehaptır. İnsan e, mesela e, çok mutlu bir haber aldı. İşte oğlun oldu. O da çocuğu olmayacağını zannediyordu. Sevincinden abdesi varsa Allah Ekber deyip kıbleye dönüp secdeye kapanarak Üstüpan Subhan Rabbi ala der, Allah akber der. Buna şükür secdesi denir. Veyahut da işte e, yıllarca beklediği bir alacağını tahsil etti. Yani insanın mutlu olduğu bir şeyi his, e, haber aldığında veyahut da işte e, bir trafik kazası oldu. Kazadan 3 kişi öldü. Bir tanesi sağlam çıktı. O insan e, mutluluğunu Rabbi ile paylaşması şükür secdesi yapması şeklinde yansır. Yani Müminler olarak bizim her şeyimizin yani mutluluğumuzun, hüznümüzün, her şeyimizin Allah Teala ile paylaşılması şeklinde anlaşılacak bir haber olarak da ele alabiliriz bunu. İnşallah hep mutlu günler görürüz de o mutlu anlarımızı secdeyle pekiştiririz. Ama her halükarda bu sabah namazı gibi bir ibadet değil, vitir namazı gibi bir ibadet değil. Mut, müminin mutluluğunu beyan ettiği, çok sevindiğini anlattığı bir tarzdır. Şükür secdesi. İşte gurbetten geldiğinde insan e, çok zor bir yolculuktan sonra, işte hanımı hasta oldu, iyileşti. Kocası hasta oldu, iyileşti. Çocuğu askerden geldi, sıkıntılı bir bekleyişti. Bu e, Rabbim sana hamdolsun diye dua edip elhamdülillah demek de bir şükür çeşididir. Secdeye kapanıp e, üç defa Sübhani Rabbil Eala demek de şükür secdesidir. Mesela film çektirir hasta. Bu filmden kanser işareti de çıkabilir. Tahlilden kanser işareti de çıkabilir. Yok hiçbir şey tertemizinde denebilir. Heyt be diye bağırmak cahillerin işi. Elhamdülillah Rabbim deyip secdeye kapanmak da mümin işi. Mümin işi. Bu kalpteki imanı yansıtıyor. Fakat futbolcular gol atınca Müslüman futbolcular top sahasında secdeye kapandıklarını görüyoruz. Bu İbni Teymiyen'in deyimiyle sidikle abdest almak gibi ya da abdesti başka bir kötülük için almak gibi basit bir şey bu böyle helal olup olmadığı belli olmayan şeyler için ne şükretmesi yani onun varlığı zaten yok hükmünde Müslüman için öyle öyle cahillik olmaz o sadece cahilliktir onun için af bile dilemek lazım bugün secdelerle ilgili bölümünü fıkın görmüş olduk nafileler de vardı programımız onu başka bir derste yapalım. Nafile namazlarla ilgili derse vakit kalmadı. E, secdeler ve secdelerden dolayı da namazda yanılmalar. Sev secdesinden dolayı da yanılmalar e, gündeme geldi. E, böylece anladık ki namazda tamir edilebilir şeyleri tamir etmek lazım. Burada yeri geldiği için e, bu konunun bir bölümü olarak e, vurgulayarak dersi bitirelim namazı hatası oldu diye bozup yeniden kılmak iyi değildir. Bunu her zaman yapmamak lazım. İleri dönemlerde, Müslüman'ın yaşlandığı dönemlerde 15 defa, 20 defa bir namaz kılmak zorunda kalır. Şeytan bunu kullanır. Vesveseye düşürür insanı. Ve bir namazın olmadı, şurası eğri oldu, burası eğri oldu diye vesveseye düşürür. Böylece Müslüman durup dururken kendi kıldığı namazından şüphe eder. Bir insan kendisi namazının olmadığını düşünürse bunu melekler tam olarak yazarlar mı? Bu sebeple vesveseye götüreceğinden dolayı iki de bir namazı bozmak yerine sev secde tamir etmek lazım. Sev, sev secdeyi de kat'i bir şekilde yanlış yaptığını bildiği zaman yapmak gerekir. Neyime gerek? Bir ihtiyat sev secde yapayım olmaz. Bir ihtiyat sev secde olmaz. Gerekiyorsa olur şunu özellikle e, perçinlemek istiyorum. Namaz ve bir ibadet, diğer ibadetleri, yani herhangi bir ibadet e, zanla yürümemeli. muşla Mış, ibaret yapılmaz. Niyetinden son bittiği ana kadar oruç, e, namaz, hac hangisi olursa olsun ibadettir bu. E, olmuştur inşallah gibi, böyle varsayımla ibaret olmaz. Teknik bir hata diyelim. Mesela deyim olarak teknik bir hata. Gözle görülür farzın e, yok yapılması, vacibin yok yapılması gibi bir hata var mı burada? İşte kalbim çok e, sıkışıktı, vesvese onlardan namaz bozulmuyor. Yani namazı bozan şeyler belli. Farzlarda, vaciplerde bir sorun olması lazım. Varsa bir sorun sev secdeyle kapatılıyorsa, sev secdeyle onu yamalayacağız. Değilse yeniden kılacağız. Ama bunu ihtiyat haline getirip yani böyle bir Vesvese haline getirmek o ibadet içinde sıkıntılı, Müslümanın genel olarak ibadet hayatı içinde sıkıntılı. Bu abdesti etkiler, abdestten sonra günlük hayatı etkiler, çamaşırı etkiler, oturduğu kalktığı yeri etkiler, vesveseye giden yolları tıkatmak lazım.